Şöyle, hocam diyor ki Hazreti Ali'nin bir adetini diyorlar doğru mu acaba? Doğru Nereye götürmüş? Yani a, a, deveyle çekmiş oğlu Hasan varmış. Küçük torunu Hasan'a. Sakın Allah'a gelmeyin demiş. Beni bir Arap gelip yıkayacak götürecek demiş. Sen deveyle diye hiç ilçe duydun mu? Develi mi? Hı. Valla senden duyuyorum hocam. Hayır sen yok. Yok şu şunu kapat, kapat. Kapatın mı? Heh. Şeye gittim. Nerede bu üçü. yok öbürü bir Yani şu diyor işte yani hani gibi. Hı hı. Kızırı nasıl gördün? Vallahi o rüya hiç aklıma da gelmiyor Öyle kendi müydü? Gündüz halinde yatıydım yani rüya aktım. Çok Elimizde kaldı. Eyvah. Hızır Aleyhisselam'ı gördün Hızır rastgele gördüm anda, Allah tarafından gördüm Dev gibi bir adamdı Ağa sakallı Atı vardı Dev he? Böyle normal Benim gibi senin gibi insan değil Senden daha iri yarı Böyle kaslı kuvvetli Ağa sakallı Zıpladığı zaman yerden göğe çıkıyor Uyukarıya çıkıyor Vallahi gördüm, yalan söylemiyorum. Geçek diyorum bak. Ama anlattım, rüyamı anlattım. Anlatmasaydı bir milletler görme, görmez etmişti. Yani hızım nasıl dedim hatta, rüyamda hızım nasıl diye konuştu bizden. Seslenmedi hiç. Öyle çalışıyordu. Siyah bir at var, dev gibi at. O atın altından geçti yumruğu şöyle vurdu atınlarına doğru altından geçti. Hızır, mı? Hızır Aleyhisselam mı? Bizim yanımıza geldi. Kardeşlerim yanına geldi. Ben korktum, ütperdim. Nasıl birisi Hızır? Aa sakallı. Hı. Kaslı, kuvvetli, Hoca dev gibi bir adam. Eli yüzü parlıyor. Sakallıydı. Sakallı gördüm. Sakallı gördüm yani. ben. Evet. Öyle nasıl? Aa, şu kapı gibi var. Hı. Peki başka ne gördün sana ne dedi? Hiç konuşmadım öyle çalıştı yanıma yaklaştı ben ürperdim korktum yanıma kadar geliyordu bizim köyde gördüm ben yani rüyamda köyde gördüm Çorum'da mı? kalede evet. sen Gırık misin? neresinde? Geleceğim inşallah başka tasavvuf tarikat çubu var mı? Yooha yalan söylemiyim de yok Hiç şu anda öyle bir şey yok. Hızır olduğunu nereden biliyorum peki? Rüyamda konuştum. Hızır nasılsın dedim. a sakallı. Dev gibi adam yok Eli yüzü benizli. Sakallı böyle. Belki bir dedeni şimdi Dedem geçmişti. medem değil. Dedemin dedem, medemi de hatırla... hatırlamıyorum ki dedemi. Adamın adı Hızır'dır mesela. Ama anlamıyorum ki parlıyordu. Ta yerden göğe çıkıyordu. Zıplıyordu. Evet. saharlı vardı. Atı vardı. Çalışıyordu böyle. heybetli heybetli çalışıyordu. Güçlüyordu tek başına. Koca şeyleri kaldırıyordu. Görmen sana bir şey kazandırdı mı? Hızır nasılsın dedim. Valla ondan sonra bir daha göremedim. Bir gördüm göremedim ondan sonra bir daha. Sakallıydı böyle. Dedemeden değil yani. Hızırdı. dev gibi kapı gibi adam. Kaslı kuvvetli atı var. Ben dedemin atım atı olduğunu bilmem ki. Gördüm. Gördüm? Başka gördün? Başka gördüğün bir şeyler var mı? Peygamberimizi gördün mü? Yok göremedim. Yalan söylemeyeyim. Aynen. Hızır'dan başka hiçbir şey yok. Böyle bir şey yok. Yok bir Hızır'ı gördüm. Hızır Aleyhisselam'ı gördüm. Hızır nasıl? dedim hatta. Rüyamda Hızır nasıl diye konuştum. O kitabı sana kim tavsiye etti? <gülüyor> Hı? Yıldız Valla İmam Caveri Sadık deyince ben bir bakayım dedim. Acaba ne yazıyor dedim. O kadar kitap var. dikkatini çekmedi de. Niye o dikkatini çekti? Valla dikkatimi çekti bir hafta. Bil, Bilgilerim. Bili mi dedi sana ona aldı Hı? Yok. Ben Allah tarafından okuya okuya araştırdım, baktım, bunu buldum. Yıldız Name diyor. Hiç daha önce okudun mu muydun? Hiç okumadım. Hocam benim Burcum Başak, Handiş Hanım'a siz benim büyürsünüz. İsminizi bağışlar mısınız? Hüseyin. Hüseyin, İmam Hüseyin isminden. Ha, a, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Hüseyin, Hüseyin derler. İmam Hüseyin isminden. Sizin isminiz hocam? Beninki mi? Beninki de <gülüyor> Faruk. Haruk. Sizin isminiz de güzel. Biz Cenab-ı Allah'ın nuruyuz, biz insan, insanı kâmil olarak olursak meleklerden üstün oluyoruz biz Cenab-ı Allah'ın hatında. İnsanı kâmil olursa. Şimdi Cenab-ı Allah her insana bir çizgi vermiş, kader çizgisi. O çizgiden çevre çıkamıyor insan. Onu yaşıyor, başına gelecek yani o. Şuradan kafa üstü atla ölürüm, ölürüm. Kaderinde öyle yazıyor, sana. Korkuyorum vallahi korkuyorum. İhanet yani kader çizgisinden çıkamıyordum. Çıkmayın da korkuyorum hocam. Atla, verim bıçak çak kes boyunu. Yok tövbe de tövbe de. Günah işledim, günah girdim. Kader çizgisinden çıkamam diyor ya. Ama kader çizgisinden çıkamam diyor ama kendimi mi intihar edeceğim tövbe başı Allah'ın huzurunda. E o da kader. O Hatta da mı? kendini şuradan kafa istiyor. kaderimde ölmemek varsa. Sakat kalırsam ya süründürsen. <gülüyor> e o da kader. Doğru haklısın. Ama kendi kendine ölüme gitmekte... Yani kader diye kendini avutmayacağım. Avutmayacağım diyor. Ne diyeceğim oraya? Alın yazısı. Alın yazısı da kader demek. Ne diyeceğiz? Allah'ın takdiri. E tabi Allah'ın takdiri. Allah cenneti yaratmış, cennet için insan yaratmış. Cehennemi yaratmış, cehennem için insan yaratmış. Burada kullarına cennete gidecek yolu cehennemden sakınılması gereken yolu da peygamberi göndermiş. Tabii. sen peygamber nedir bilir misin? Bilmez olur muyum Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz o bizim nurumuz, Allah'ın nuru o bize yolu gösterdi. Işık, nur. Nasıl gösteriyor peki? Rüyada mı? Yok, hayatta sünnetlerini gerçekleştiriyor. İyilik yapıyoruz, hayır iş işliyoruz yaşlılara, özürlülere, sakatlara, garibanlara, yetimlere, üstlere faydamız dokunuyorsa, akrabalarımıza, komşularımıza faydamız dokunuyorsa, iyilik yapıyorsak Allah da bize hoşnut olacak. Allah'a ibadet ediyorsak, Allah'a zikrediyorsak, Allah'ın kelamını yerine getirebiliyorsak ayetlerini, surelerini yerine inanıp da onu tam anlamıyla yerine getirebiliyorsak, inandığımızı belirtmek için yerine getirebiliyorsak inançlarımızı o zaman Cenab-ı Allah bizden razı oluyor. iyilik yapasam kendi halimde yaşamazsan... He? Sen namaz buluyor musun? Cuma namazlarına gidiyorum hocam, biraz hastalık geçirdim ben. Yalan söylemeyeyim, 12 sene çektim. Şunu aldım bazıma, taktım bundan sonra... Üfküde değil mi? He, şu şey... Cevşen. Hmm. Şöyle, evet şuradan aldım. Bazımı takmak hastalık geçtim 12 sene yattım. Doktorlar şizofreni dedi, psikolojik hastalığa yakalandım. Ölümden döndüm. Üç kere dört kere ölüm atlattım. Acile düştüm hastaneye. Doğur dur kan yakarandım, üşüttüm. Ciğerlerimden üşüttü. Üşününce hemen düştüm hastaneye. O Koruyor mu seni? Vallahi bunu yeni aldım. İnanıyorum ben Kor Koruyacağına inanıyorum. Onu dağımayınca Allah koruyor mu? Koruyor. <gülüyor> Bende yok bak. Ben hiç. Şey Buradan aldım ben öyle yani of. şey etmek için. Çıkar istersen. Hı? Çıkar. Çıkalım. Tamam. Beni Allah koruyorsa bu kaderle. Seni şimdi Allah değil o koruyor. O korur mu? Yok Allah koruyor. Bu Allah'ın ayetleri zaman, olduğu için. O zaman onu çıkarmam lazım. Öylesine aldım daha bazını da seviyorum ben. taksın ya. Yani. Ben sana bir 5 kiloluk örs alayım. Onu da boynunda örs görünce herkes deli der sana yaklaşmaz. Onu da olmaz mı? O korunmuş olsun sen. He? Ama burada ayet var. Allah ayetleri. Buram da takayım boynuna ben sana. Buram da şu. Taşir mi, teşmir? Korursa. Nani mi Allah'ın aitliği kur, çün beni koruyan kim şimdi şu anda? Allah ben demiş. Bir şey yok da. Boynum bomboş. Anni eğer beni koruyan Allah. Ben hastalığa düştüler oldum da hastalık için şifayeti bu değil. Şifayı verecek ancak Allah. Onu takmak sana bir fayda vermediği gibi bir zarar da verir. Ama senin imanın. Anladın. Çıkaralım mı? Çıkarma oyu mu çıkar. Bak şifa için aldım yok kesme tamam. dursun onu, takma. onun sana bir faydası olmaz sana sadece onu çıkarman fayda verir <gülüyor> Allah'ım bana şifa ver <gülüyor> Allah Azze ve Celle'den ya Rabbi ben senin kulun ben biliyorum ki sen bana taşıyamayacağım bir yükü vermezsin sen bana taşıyamayacağım bir yükü verme sen bana şifa ver rahmetinden yargıla diye dua et o sana yardım eder. Ediyorum zaten yalvarıyorum. Evet. Cenab-ı Allah'ım seni istedim yarabbi. Yaradan sensin. Sana sığınırız. Hazardan beladan koru. Vatana millete birlik birlik ver diyorum. Ağzım dualı lan senin. Evet. Adın ne? Evet. Serdar. Yani. Valla kendi halimdeyim, Yanlış anlamadım da. Hastalığımla, derdimle uğraşıyorum. Başka hiçbir <gülüyor> kimseye zararım yok. Herkes yoktuğum. kendi halinde. Kimse kimseye ilgilenmiyor. Yani. Ama şöyle bir şey var. H hocam yani Şimdi seni dinlemediğinde sen sıkılırsın, bunalırsın, bağırma çağırma istersin değil mi? Yok, yok. Hüseyin, Hüseyin Hocam şimdi şöyle bir şey var. Ben imkanım olsa da yani yardım, yardım ediyorum elimden imkan olduğu zaman. İmkanım olsa da yani bir garibana, öksüze, yaşlarının elinde tutsam, baksam, hizmet etsem, suyunu götürüyor, mekmeğine hizmet etiyorum, yerine göre Yap, yapmaya çalışıyorum. Ne, ne Allah diyorsun? yardım eder ki suyunu yaşlı, yaşlı olduğu zaman götürüyorum suyunu veriyorum bir taş suyunu ağzına nerede götürüyorsun sen? Ayval'dan ettik Ayval'dan ettik Ayval'dan kim var bu muhtarı? İsmail de... Çandıralı Vallahi Çangırlı mıydı öyle bir yeri unuttum yani nerey olduğunu unuttum uzun ya. boylu Aslında. böyle baba yiğit bir adam uzun boylu da kafası kel hafif kellik var Hani Ayvalı Mustar biz Yüksek Tepe'deyiz yani. Ah Yüksek Tepe, doğru. Üstte. O yukarıda. Sancaktepe, Tepe, Yüksek biz Sancaktepe'ye Tepe'ye bağlıyız. Yüksek Tepe'de iniyorum yakın İkisi bir bitişik yani. He. He. İnşallah Allah kurban olduğum Allah kazadan bir adam kurur. Kurur kurur inşallah. Dedik o işi dedik, dedik dedikleri aynen oldu Hüseyin hocam. Şu vücudun bir kaşınma oluştu. O kaşınmayı... Geldim, araştırdım, kitabı ondan aldım. Bir de baktım, kitapta yazıyor aynısı. Orada kitapta var. Baktım vücudumuzda böyle kaşınma olacak, işte şu hastalığa dükkan olacağını söyleyeceğim dedi. Ben afarladım. Aynısı oldu, vücudumda kaşıntı oluşuyor. Yatarken böyle vücudumda kirde A değil, kaşıntı. A acı mı yiyip yattın? Yok, acı da yemedim. Belki Normal yemek yedim. Evet, evet. dokunmuştum. Kaşıntı Hani bu Hayır, şeyden mi, hoş, o kitap hoş bir kitap değil o senin e, psikolojini bozar. Tırlakıs Benden demez. Hacı Bayram'ın söylenen delileri gördün mü? Anlıyor. Gördün mü evet. Hep gezerler Aklı başında yok. Ee, diye herkese. Onu okursan sen de olursun. Ettiye Yüksel Tepesi, Sancak Tepesi unutursun abi. Allah kurusun. <gülüyor> Allah korusun. Yani. O kitabı kimden aldıysan götür, paranı param iste, ben gerek. Topalından mı aldın? İkincilikten mi nesil diye yani. Nesil ayrı. Koşan ikincisinden mi aldın? bilmiyorum nesil diye geçiyor ya. Bu evet. yıldız dami hoş bir şeydi. Bu Jin kitabıdır, Jinjineli kitap. <gülüyor> cide yani. Ben şimdi de Yok. Şöyle, cide musallat oldu. Allah tarafından geldi. Hastalandım. Ondan sonra hastalığa yakalandım. Hmm. Benim hiç bu da ilgim yoktu. Böyle Yani böyle şeylerle ilgimiyordu. Beni dağlara daşlara çıkardılar. Ben yalın ayak ta hastalanıyordum da ta yalın ayak çıplak camın üstünden camla, camlara dikenlere basarak dağlara ta çukurlardan daşıklı yürüdüm. kadar gitmişim. Hiç yalan yalın ayak gittim. Yalan söylemiyorum. Hastalan onda. Onu güzeldi? İşte dua ettim Allah hayal vardım Rabbi ben dedim buraya nasıl geldim delirdim mi tabu dağdan diyorum ben Dağa gittim ussuz dağ böyle her, dikenli dağ daşlı doyordur. oraya gittin hatırlamıyor musun? ayıkınca orada oldum. Ayıkınca orada oldum mı? Oldu. Sonrasında vücuduma ağrılar hissediyorum. Ağr, ağrı be hissetmedim. Sadece üşü, üşüme hissettim. Dağdaydım yalnız üşüdüm. Hmm. Yanıma yaktım yanıma yaktım ayakkabı yok dışarıda kaldım. Buna tedavi mi oldu? Tedavi gördün bunda sonra. Hastanede mi? Hastanede tedavi gördüm. Allah Sağ ol. Hap kullanıyordun şimdi? İğne kullanıyordum. Şimdi bıraktım. Şimdi aknatunu ilacını içiyorum. Aknatunu içiyorum. Baban cincilere götürdü mü iç? Cincilere değil Çorum'da bir hoca gittik. Ali hoca diye. Bana ne görüyorum falan dedi, cinci değil de. Normal hoca yani hmm. değil. Daha başında kendi halinde yaşayan ıssız bir hoca. Malı mülkü var, onlarla ilgileniyor. Ona götür, ona götür gittik. Hoca bana evladım dedi. Ne görüyorsan söyle dedi. Suya baktı. Hmm. Suya baktım, karanlık şöyle şeyler öyle. Bana bir mutlak muskası, normal muska değil, mutlak. Neyse mutlak neyse. Hmm. Mutlak dedi. Derin bir ayet, şu eski eski yazı ile yazdı. Eski yazıyı biliyormuş. Hı. Kendi halde namazını ne bir daha başında gördü, daha başında bir, bir, bir koy. E, ne Eski yazıyla yazdı. 10 muska yazdıktan sonra ben rüyamda Arapça yazılar gördüm gökyüzünde. Rüyamda Arapça yazıyor, okuyamıyorum. Suyundan falan hepsinden içtim, dualandım Rüyamda Arapça yazılar var gökyüzünde yazıyor, okuyamıyorum yalnız. Bir şey bir şeyler yazıyor ama oku, okumam yok. Rüyamda Arapça gördüm. Bu senin dağlara daşlara gitmenden önce mi oldu sonra mı oldu bu mu hmm. önce de oldu sonra da oldu adamın faydası olmadı oldu faydası oldu ne oldu o ayet yazdığı zaman ben evden uzaklaşmıyordum böyle hani gidemiyordum elim ayağım bağlandıydı her tarafım bağlandıydı ama yine o duygular geliyordu duygular geliyordu ama gidemiyordum bağlandıydı Bağladıydı yani gidemedim. Adam beni bağladıydı yani. Kurtulamıyordum. Yani o o şey beni şey diyordu, rahatlatıyordu ve Yani nasıl? Beni cinlerden koruyordu. Cih yerine uğramışım ben. Felak suresini öğrendim mi? Bismillahirrahmanirrahim. Kulfe Allah adı biliyorum da Elen fili biliyorum. Felak unuttum yani. Biliyorum kitaplarda diyor de da aklımda yok yani. Nasıl Namazına başla. Sureleri bilmesen bile yaptı Allah'ımdı. Ben senin de kulunum. De. Bunlara devam edersen şifa bul. Allah şifasını versin. Afiyet olsun. Yani tam Delice'den çıktın. He? Ne yapayım yani? <gülüyor> Allah senin anlısın, hocam ben hastalandığımda sizin Allah senin anlısı tak köyden Delice'nin oralardan köyden takdırık kaleye yürüyerek geldim. Mazot parası yok, yani, otobüs parası da yok. Astalan dedim ama hocam astalan, sinirlendim. Gel oraya Geldim oraya geldiğim. Geldim Grikale'ye gelmişim. Grik, burada ne dediğim Grikale dedi. Yani. Ondan sonra dağ amağına girdi. Grikale, Grikale'nin köyleri, Grikale'nin köyleri. Bak, Grikale'nin köyleri, dağ başı böyle, ıssız, yağmur yağıyor, ıssız. Bir bakın ev ev yok. Dağ başı çukurluklar böyle, sular, şarşarlı yağmur yağıyor. Ben gidi, uçuyorum böyle. <gülüyor> Yalan söylemedim, ölmedim ya. Hiç başka şeysa ölürdü ya. Ben koşuyorum böyle, koşuyorum. Dağ başını, dağ baş, açtım. Kaç kalbesin? Bir sürü köylerine gittim koşa koşa. Yağmurun altında, gece karanlık, sivri karanlık, ışık yok, şey yok. Gece mi gidiyordun? gitmiyor mu? Gece gittim, gece. gündüz Gündüz gitmedin normalde gece gece gittiniz. Sen Allah aşkına. Şayan akşam Hazretlerinin Peygamber Efendimiz'e getirdiği salavatlar mı almışlar pekişerler? Şayan akşam ben yok. Peygamberimizin getirdiği salavatlar var. Hangisi? İşte salavat üstü üstü. Alı benim hediye mus? Yolda giderken okursun. içinde ne salavatlar var? Valla güzel kitap mı? Bakayım mı? Ne lan? Al bir tanedesin. Adını söylemedim ama ya. Sırası gelecek. Dumanın sığına. Komayı nereden öğrendin? Ha? Okulda. Kaça kadar okudun? Bir kadar. Hocam çok istiyordum. Anlaşan ama okumayı seviyordum. Okuyayım, hani güzel bir mevkiye geleyim, bir yere geleyim. Evet. Ya, ya polis olayım, ya subay olayım dedim. Hastalanmasaydım subaylı az subaylı olacaktım. Asker gidemedim, hastalandım. Sakat raporum var, özürlü raporum var. Sonra hastalandım. Adın ne? Serdar. Ha Serdar. Yani. Hast, ha, hastalanmasaydım hocam az subay olacaktım. Şöyle güzel okumuş az subay falan e, güzel. Sonradan, Sonradan hastalandım. Ne kadar mı? Sonradan hastalandım. Allah razı olsun diye Serdar. Allah razısı. Razı razı tamam. Sonradan hastalandım hocam. Sonradan hastalandım. Şey, Tutun. Ben, hocam Allah senin nasılsın benim başımda şöyle bir olay geçti. Küçükken daha önce ben bir zatüre geçirmişim. Havale havale ateşli havale ölmüşüm. Mezarımı hazırlamışlar. Ondan sonra tekrar buralarımı ova soğuk suyla bilmem ne ova cana getirmişler Canlanmışım. 7 yaşına geldim 7 yaşında bir ateşli havale geçirdim. Zatüre geçirdim zatüre. O zatürreden sonra hastalandım. Angara'ya getirdilerdi köydeydim o zaman. Angara'ya getirdilerdi. Ankara ilaç kullanmışsın maşallah can? İyiyim şükür Allah, biraz dizlerimde sancılar var, ağrı sızı oluşuyor da. Bu da neden ettiğini bilmiyorum, böyle yürüyemiyorum sancı yapıyor. İhtilam oluyor mu? He? İhtilam oluyor mu? Nasıl? İhtilam mı? Yani, Anlamadım ne? Yani değil mi? mı oluyor mu böyle ağrı? Buralarında ağrı oluşacak diyorlar, bilmiyorum yani öyle diyorlar. Öyle olur mu? Şu ayaklarımda oluyor hocam, şuralarımda, şu, şu şu eklem yerlerinde, şu diz kapaklarımda, ellerimin şuralarında, şu eklem yerlerinde, şuralarda sız oluşuyor, ağır oluşuyor, böyle, sancı kalkar. Hiç şişme oluyor mu böyle mahut gibi? Şişme olmuyor da ağır oluyor, sız oluyor. Yani. Sız oluyor böyle sızı sızı. Yani o günlerde bitkinlik, bitkinlik oluyorsun değil mi? Bitkinlikten yani. harç sızı oluyor böyle sızı. A ağlanacak dereceye geliyor böyle, zır zır ağlayacak dereceye geliyor. Romatizma mıdır nedir hocam? Romatizma mıdır? Hmm. Bir ara böyle bir diziler şey etti böyle battı böyle diken gibi ağlayacaktım zır zırla ağlayacaktım duramıyorum yaşındır Ya şimdi 30'a gireceğim 29 hmm. kaç kardeşsin? Dört kardeşik. En büyük sensin. Büyükçüğüyüm. Hayır. İşte hocam Cenab-ı Allah'a söylüyorum hani yanlış anlamayın. Eskiden evliyalar vardı yanlış anlamayın. Bugün mesela Hacı bektaş Veli vardı oras Anadolu'daki evliyaların pir Hacı Bektaş Veli. Evet. evliyaların başı. Bugün de benim lan. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah kurulun gün günün zenginliği versin. Evet. Ondan sonra Hacı Bektaş Veli vardı. O köşenin. <gülüyor> köşenin köşenin karşı. Hacı Bektaş Veli verdi. Bugün Hacı Bektaş Veli Hacı Bekler Seyitlerden, peygamberlerimizin soyundan gelen evliya yani peygamberlerimizin soyu. Seyitlerden ve yeşilele sahip. Gudretteki yeşilele. Kerametli yeşilele. Sen neler biliyorsun lan? Nereden öğrendin? Ben? O, o yeşilel kullara nasipleştirilmiş. Bütün kullara Hayır. nasipleştirilmiş. Yani şimdi şu senin içtiğin çay o mu öyle içti? Yok yok. Hani nasipleştirmiş, nasiplerini vermiş yeşil, kirametli çay o mu ne Yok onu sen ver, sen getirdin sen getirdik abi. Ben bunu demiyorum yani. Ne diyen yani? Şu mu yani? Yağmur değil, tövbe başı. Yağmur o Allah şey yarattı. Can o mu yaptı? Yok. Hani... Akşamki yediğini yemeden mi o illeştirdi? Kismetini verilmiş, kismet vermiş. Allah tarafından kısmetini vermiş. Kismet veren de Allah'tır kesen de Allah? Tabii. De. Hiçbir kul buna muhtedir değil. Bilmiyorum yani peygamberimiz soyundan olduğu için evli yani soyu şehit dedi. Peygamberimiz de rızık verecektir, selayete sahip dedi. O da vahiyete tabi. O da bizim gibi bir insan. Ona veremediğimiz bir vasıfe ondan sonra gelen bir insana veremeyiz. Tamam. Doğruyu söylüyorum aslında, haklısın. Haklıyım değil mi? Bu kendince... Içi... Ne mi Güvecindon'una nasıl giriyorlar? Ben onu anlamadım. Güvecindon, Horasan'dan uçarak güvecindonunda bu gerçek olmuş, yalan değil. Peki niye peygamberin 14 gün çileli yolculuk yaptı, hicret etti de uçamadı? Kanadı mı yolda? E Hacı Biktaşveli nasıl uçmuş o zaman? Horasan'dan uçarak Kim? gebermiş uçtun. Hiçbir avcı rastlamamış mı ona? Bir vok ok atıp da indirememiş mi aşağıya? Vallahi biliyorum Güyac'ın doğumunda uçarak gelmiş öyle diyorlar yani. Hmm. Kim diyor? <gülüyor> Velilere keramet verir diyor evliyalar peygamberlere de mucizat <gülüyor> verir diyor Allah. Peygamberimiz niye uçup gidememiş? Allah ol dediğimi buradan alıp Medine'ye koyamaz mıydı? Kordu. Niye koymamış? Bilmiyorum diyorlar ki mesela Hacı Bektaş buradan Kabe'de lohman perendeyi bilirsiniz. Evet. Lohman perendeye bir şey götürmüş bir şey. ...Lohman Perin de bunu görünce afallamış. Daha çocuk yaşta bu kerametin yerine sahip oldu demiş. Bir bakmış... ...kendisi koca sakallı adam. O, ...o da çocuk. Bir, bir şeyi önüne tepsiyle sunuyor. Götürüyor. Eee? Bunu görünce afallıyor. Herkes diyor ki... ...Lohman Pelin de haçın kutlusun diyorlar... ...Lohman Perin de haçtan dönerken. Hacı Bektaş'ı beni... ...Hacı Bektaş'ı... ...O da diyor ki Hacı ben değilim Hacı Bektaş diyor. Bektaş diyor Hacı diyor. Hacı ismini oradan alıyor. Hacı Bektaş diyor. Ben değilim diyor. Bu Hacı diyor, Bektaş diyor diyor. Bu benden önce kiramete sahip oldu diyor. Bana böyle bir şey getirdi diyor. Benim canım bir şey istedi. Haçta diyor. Tepsiyle bir şey önüme sundu diyor. Getirdi diyor. Sen Anadolu. Sen nereden öğrendin? Şey, Hürriyet'in verdiği, gazetelerin verdiği, ondan sonra kitaplar, bazı kitaplardan okudum. Yani ben delgüde, şey, Mahalattan olsun. Velayetname var. Hacı Bektaş velin velayetname var. Ondan okudum. Ben sana Kur'an versem Kur'an okurum mu? Okurum abi. Niye okumuyum? Kur'an'a inanılım ya Allah'ın kitabı inanılmaz <gülüyor> mı? Evde Kur'an var mı? Diyanet işte. Türkçe'nin var. Okuyor işte? Türkçe malı var okuyor mu? Bak bak sonra oku. Her gün onu. Bakarsın bir hacı Bektaşî veri seviyor musun? Hacı Sevdari veri olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu gerçek olmuş yani bir ancakını mı bak? Sen diyorsun ki yani Peygamber niye olmamış? Ula ben inanmıyorum demiyorsun? Niye Hacı Sevdari Veli olmuyor? Çünkü o önce delirilmiş, sonra deli olurmuş. Deli olmadan olmaz. Sen bir atlatmışsın mı Mesela pe oluyor? peygamberimizi miracın anlatıyorlar yanlış anlamayın. Peygamberimizi öyle bir yere getirmiş ki nurdan bir taht. Onun üstünde oturmuş peygamberimiz miraş'ta kendi anlatmış. Onurdan tahta oturunca peygamberimiz sarsılmış. Düşecek yani. gibi olmuş, sarsılmış. Nele tutmuş? Melekler, melekler tutuyor peygamberlerimiz sarsılmış, huzurda taht durunca. Öyle bir melek görmüş ki dünyanın dünyadan öbür ucundan öbür ucuna daha dünyanın batısından doğusundan daha büyük melek görmüş. Büyüklüğünde, dünyanın daha büyüklüğünde melek görmüş. Üç tane denize nail olmuş Peygamberimiz. Karl Denizi, Karl Denizi. Ne Karl Denizi varmış. Yani, bir şey gökyüzünde bir deniz varmış. Üç tane Cenab-ı Allah'ın rahmet denizleri varmış. İsimlerini söylüyor adı aklıma gelmedi. Bir unuttum. Üç tane cenab Allah rahmet denizi var. Üç tane. O denizden Peygamber Efendimiz ağzından bir yeşil kuş çıkıyor. Bismillahirrahmanirrahim dediğinde Ağzından bir yeşil kuş çıkıyor. O kuş o denizden suyu alıyor, arşın altına getiriyor. Kanadını silkiniyor. Kanadını silkindiği zaman 3000 tane müne melek yaratılıyor. Melek. Kuşun kanadını silkindiği zaman. Sen bunu Karadavut'ta mı okudun? He? Nerede okudun bunu? Yoksa yok pek olmuyor acaba. Pekân bir pe Hindümüzün okudum yani ee, ee, Hacı Bektaş Veli vardı Hazreti Ali'nin bayağı zekisin. Niye hafızlar çalışmıyor? Hepsini ezberlemişsin. Hafız oldun mu? <gülüyor> İnşallah olur H hocam Allah nasip ederse. Ben dinimiz çok da güzel bak gördüm. Malah, Avrupa'ya bile gerek. <gülüyor> Dinimizi çok seviyorum hocam, malah gerçekten. Allah da seni sevsin. Az evvexcse de. Zaten ben şeyin bu ucunda da diyor ki dinler diyor, dinde düşkün diyor, bir ya, diye bir insan diye geçiyor. Hangi şey Başak Başak ya, işte, Yok, bu ucunda? Başak ucum benim ucum. İstanbul da bu çok. Yok, yoksa bu bu işte yani, bu işte yıldızlar şeyler mi <gülüyor> Hocam. Bu, bu işte, bizim bu, hocam mı? siz benim büyümüşsünüz. Bu hoca nereden bildi? Ben anlayamadım yani. Ha, yani bir, bir tane hocaya gittiydik böyle. E? da var, her şeyde var, derin olarak, normal eski hocalardan, eskilerden. Çocuğun dedi, boynundan dedi, kafasının arkasına dedi bir ağrı geliyor dedi. Dediği aynısı, bak ben hoca, sanki hoca kimse söylemedi, dedi? Eee? Ağrı geliyor, o ağrı dedi, çocuğunu delir diyor dedi, anasını, babasını dahi unutuyor dedi, tanılıyor dedi. Lan bana da geliyor ama ben hiç unutmuyorum da yok ama hoca bildi bak şuraya bak insan olana böyle yok yok şu çıktırır, şuradan başta şak damara baskı yapar şöyle kafasla da keçeleşiyormuş burada. keçeleşme değil de ağrı geliyordu ağrı o çıldıracak gibi oluyor de Delirdi diyordu, delir diyordu böyle aklımı alıyordu herkes duyuyor sürekli, yani. gel sürekli abi, geliyordu ağrı hani geçti sinirlendiğinde mi? falan oluyormuş dedi geçti mi valla şu anda fazla yok ee, eskisi he. gibi yok İnsan sinirlendi zaman şurada şah damarlar şişe. Beyne baskı yapar. Yok ya. hoca nereden bildi o ağrının geldiğini oraya? Ben insan olduğu için sallamıştır. Bakmıştır sana şöyle. Aa, bu böyle bir deneyelim. Beni ben görmedi deneyelim. ki annem güle söylemiş. Anan gitmiştir. Babam güle söylemiş. Ülbül gibi öpmüştür. Adam da söylemiştir. Babamla annem gitti. Annemle babam gitti. Benim hastalığım için gitti. Yani çocuğun şifası için belki. Doktora da gittik. gece gittik. Türbelere gittik. Bir şifa bulmak için. Hacı Bektaş öyleye gittik. Hacı Bayram'a da gittin. Hacı Bayram'a gel geldim. Ondan sonra şey Gül Baba'ya gittim. Gül, gül Baba'ya gittim. Gül Baba'ya geldim. Ondan sonra şey Mağrunda ne vardı? Arvatsın. Arvatsa'ya şey gittim. Neydi onu şimdi ya Memlük Baba'yı bildin mi? Onu, ha git git biliyorum. Memlük biliyorum. Evet. Memlük Memlük Baba'ya gittik. Ne yaptım orada? Bir tavuk aldık canlı tavuk kanatıttı. Orada dua ettik. Türbede okudum, okudum dua suyle okudum. Yattım böyle uyuyayım dedim uykuya dalamadım. Bir Şifa için yani oraya vardın duvar mı? hiçbir şey yok. Bir şey olacak mı? Ayık yok e duvar üzerinde. Evliler boş mu? Evliler Allah'ın velileri boş değildir diyor. Siz yani onlara boş mu? Hastanede yattın mı? ya. Hastane. Hastanede sonra çıktım gitti biliyorsun. E niye iniyor şimdi o zaman? Ha? Niye in oluyor? İne mi? Hı. Hani şifa için yani hastalık için yani her şeyi ne diyor Cenab-ı Allah hani her yedi şeyin hiç derman arayacağım. Her yerde değil mi? Benden iste. Bana sev. Şimdi Allah'tan istiyor Aracı kılma. Tabi Allah'tan istiyor sana bir faydam olur mu? Olur. Allah razı olsun da bir bardak çay içtim ne oldu? O şifa geçti. O şifa niyetine geçti. Yok mi? sağ ol Allah razı olsun. O şifa geçti. Cenab-ı Allah kabul etsin. Aynen. Allah cennet mekanımız etsin. Çünkü Aynen. iyilik yapan iyilik bulur. Dünya kimseye bağlı değil. Yani cennetin sonsuz nimetleri var ki bu nimetlerin yanında halkımız. Evet. Bu nimetler bir görüntü. Cennetin nimetleri sonsuz. Orada ne yaşlanma var diyorlar, ne ölüm var diyorlar. Sonsuz abu hayat. <gülüyor> hizmet hizmet edenlerin var, güzellikler var, acı yok, sızı yok. İşte tasavufa gittim mi? Tasavrufa gitmedim, yalan söylemiyorum. Anne de baban da var mı? Babam biraz bilgisi var sorumda derece tarafında şeyh çok olur anan gidiyor mu böyle cumalara falan annem namazını evde kılıyordu cuma yok, gittiğinde ne de zikir mikir yok değil mi dedemde mi ben de geçmiyor de, dedemi bilmiyorum dedem öldü ben, ben eskidemdi dedem, dedem Atatürk'ün zamanında yaşamış dedem ben bilemiyorum ki dedemi 8 sene cephede savaşmışlar 8 sene Ondan sonra gelmiş Atatürk'ün ankabinde çavuşluk yapmış o yapımından ankabini yapımından çavuşmuştu, uzun boyluymuştu dedem. Dedem gibi olamak ki biz, dedemin yarısı olamak. Dedemin yeyip edip kuvveti gueti olsaydı biz şimdi daha bir başka Yani Maşallah. iki metre boyundaymış dedem. Hızır nasıldı bir tarif et bari. Hızır abi Allah seni tanısın yalanın yok. Böyle dev gibi adam uzun. Benden iri miydi? Senden iriydi. Allah Allah. İyiydi uzundu. şöyle kasları vardı. Kasları vardı. Çok elinde iyi. yaba vardı. Atı vardı bir de. At, at Bir siyah at vardı. Bir de beyaz at vardı. Y yabayla elinde bir şey yapıyordu. Savuruyordu. Tarla, bir şeyle çalışıyordu. Harman, harman, harman, harman gibi bir şey savuruyordu. Ondan sonra kızım nasıl dedim. Atın altından zıpladı bir siyah at vardı. Siyah atın karnına bir yumruk vurdu altından geçti. Uca dev gibi atın altından geçti. Aynen. Orada geçtik, ufaldı, küçüldü. Diyelim gibi adam atın altından geçiyor, küçülüyor. Bak, hmm. küçülüyor. Küçüldükten sonra tekrar büyüyor. Bizim dambaşı sekil derler. Dambaşı derik, sekil derik eski. Oraya zıpladı, yerden zıpladı böyle. Kızım nasıl dedim, yanımıza kadar çıçladı, çıktı. Kızım nasıl dedim, zıpladı, çıktı. Sonra? sonra dedim, o aklımda kalmadı, unuttum, epey oldu. Hayır, Ondan sonra göremedim. ondan sonra. Karışık kurdun. Bayağı bir şeyler de yapıyordu. çalışmalar da yapıyor. Yok, içki iç, sigara kullanmıyorum abi. Kumar da oynamam. Kendi halindeyim. Allah'ıma dua ediyorum İnşallah Allah kurban olduğum herkese nail etsin. Cennete âlâ herkesi nail etsin. Peygamber şefaatine nail etsin. Amin. Kazadan böyle Hayırlı işler versin cümlemize. Amin. Bol kazançlar versin Amin. Şimdi o kitabı aldığın yere iade edecek mi? Bir okuyayım. <gülüyor> Bilgim var. Bilgilerin ilgileniyor. Bak o zaman git türbenin oraya o delileri bir gör. <gülüyor> Aynı hale gelmez. İmam Caferi Sadık'ın diyorlar. Hani İmam Caferi Sadık Sadı değil mi? Boş ver şimdi İmam Caferi Sadık. Bak İmam Hüseyin karşında. <gülüyor> ne <Niye gülüyor> diyeceksin sen Sadık? Sen Caferi Sadık istiyorsan... İmam Adama hocası. Alırım. İmam Adama hocasıymış. İmam Adama hocasıymış. İmam Caferi Sadık. Bu kitap hoş bir kitap değil. Sen onu bırak. Belki <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir bizim olur hocam ya. Ama dedikleri çıkıyor. Aynı oldu bende. Kur'an Kur'an dediği de çıkıyor. Lan. Ben Kur'an'a inanıyorum, okuyorum. Kur'an okumaz olur muyum? Önce Kur'an okuyordum zaten. Bunlar da bir hani hastalığım oluyor bilmiyorum. Ne oluyor? tedbirini almak için. Başıma bir şey gelirse. Ne mi? Bunun alayım. İlerde. Tıp fakültelerini niye koymuşlar Niye doktor üretiyorlar da? <gülüyor> ne? ne iş yapıyor bu kitaplar? Yetiyor mu? Yok. Hadis işte... de beyin. Bu bir ay kapatalım. Yok, anjıları sen yap. Olur mu? Yok, kapatmayalım. Yani orunda demiyorum ben. Ben anji yapmak için demiyorum. Hadi yani, kendi kişisel bir şey için bu. Kişisel bir şey için yoksa insan yani şey Allah'ın yapmak için bir tövbe aşa. Yani insanın kendi kişisel şeysi için yani varlığındaki olan hastalıklar bela. Için. Ben, ben okumuyorum aklım başında. Gayet sakinim ben. Üç okey öyle bir kitaba da ihtiyaç duymuyor. Sen niye duydun? Sen cahillinden duyuyor muyum? Hakkımın da ne? Bir o zaman cahillinden duyuyorsa ben sana okuma diyorum. Şimdi burada kitap satan ne bilir? Kitap okuyan ne bilir? Hangisi bilir? O kitabın zararlı olduğunu. Kitap satan bilir. Ben bilirim, evet. değil mi? Evet. Ama İmam Caveri Sadık yazmış. Zararlı olsa İmam Caveri Sadık bu peygamberlerin torunlarından. Şimdi, İmam Azam'ın hocası. Bir anlatmaya çalışıyorsun. Serdar ne anlatsın yani? yani? Serdar bir insan yazmamış ki İmam-ı Cafer'i Sadı'ın kitabı. Yani normal yani sen de var. Yani tesadüf bir yazarın kitabı değil ki. İmam-ı Cafer'i Sadı'ın kitabı. İspaz edilmiş bir şey yok yani. Ver bak İmam-ı Cafer'in dediğim ben sana neler göstereyim orada. Açtık. Hangi kişinin talih sünnüne ve yıldızı utaret olsa büyük gözlü, buğday renkli, bağrı yası, sakalı, demir olur diyor. Böyle mi istiyorsun? He bu benim burcum işte okudum. Senin burcun mu? He o açtığın yeri tam yerini açtık var ya valla. Senin de bir şeyler var var Tam ya. açtığın yeri geldi. Allah'a emanet olun. Tam ağ açtığın yeri okudu. valla ya. Şunlar ne oluyor peki? Ölce. Onları bilemiyorum işte. Onlar neyse. Bunları yaşıyor? yazıp suya Hı? koydun içtiğinde diyor. Bunu yazıp da ağaç dibine gömersen diyor. Şu şu şu, şu olur diyor. Bunlar caiz mi? He? <gülüyor> Bak Cafer-i Sadık. Cafer-i Sadık. Şifa için yapıyor bu. Şifa için Cafer-i Sadık bugün peygamberimizin öpüs turnu. Soyundan gelen şehittir. Bak bu sadece cin kitabı. He? Bak diyor uyku bağlamak için diyor bir kara saplı bıçağa El-Meshrak leke suresini yazarsın. Sapına değin, bıçağı yere gömersin. Çıkarmayınca murad edilen kişinin gördüğüne uyku girmez diyor. Bunu yapacak mısın? Yok onu yapmam da ben şu şey için aldım. Şu şifa şu, şu, şu, benim burcum var ya. Evet. Şuradaki o, evet. onlar değil. Şu burcum bak. Şir değil yani. Şurada benim kendi burcum için aldım. Şurada burc yazıyor da onun konularını yazıyor. Bunlar ne olacak şimdi? Onlar da öylesine bakarım. Yani ben anlamıyorum ki yapamam ki. Ben anlamadığım şeyini yapıyorum. Sevgi Hacı Bayram'da bu delillere bak. Ondan sonra okumak istiyorsan oku. Bunu Caferi Sadık'la falan alakası yok. Yazarı cink, Caferi Sadık. Bu cihindir. Sen Kur'an oku. Cifiril varmış bir de cifiril cibir, mi de? Cifir ilmi mi? Cifiril mi var diye. Onu kim dedi? <gülüyor> öyle dedi. dedi. Sözler boş değil ya. <gülüyor> kim dedi onu? E, kitapçıya sordum da cifiril mi diye kitap yazıyor. Hmm. Bu ne dedim abi ben bilmiyorum e, acaba bu ne dedim. O kadar kitap var sormuyor da niye gidiyorsun cifiril soruyorsun <gülüyor> yıldızlameyi soruyorsun. Hepsini sordum zaten. Tekrar da gördüm bu yıldızlameyi içini açtım okuduğum için bazı hmm. şeyleri anladın mı? Direk kafadan sormadım. İçini açtığım okudum, tesadüfen bunlar direkt geldi bana. Haydi. Mustafa var mı? Nerede bu Mustafa Varlı? Beybaz alınıyorsa. Mustafa Varlı Beybaz'ın mı abi? Benim. İnşallah Allah yardımcınız olur abi. Kaç para verdin o kitaba? Yedi milyon verdim. Hangisinden aldın? Bizim koridordan mı? Şuradan aldım he. Sizin şeysin mi? Nesil diyor burada. Nesil diyor. Torma nesil Yok o şey Mustafa kitap. Haydi. Allah şifa versin sen de. O zaman vardı. vardı. Elimdeki rüva verdim. Ne yapayım? Bir şifa için aldım. Cenab-ı Allah. O da oradan ekmek yiyecek Allah değil Allah şifa versin. Al o kitabı da. Gidince okursun. Oldu mu? Oldu. Hadi bakalım. Hüseyin abi Allah razı olsun. Çok iyi insansın Hüseyin abi. Öyle mi lan? Valla yani senin gibi heybetli adam görmez mi bizim oralarda? Bizim oralarda yok öyle abi. <gülüyor> yok ya. mu? Yok abi ya. Eskiler kuruyunca es Eski insanlara benziyor abi. Yani <gülüyor> Eskiden bir insan varmış abi. Kafadan girince böyle dev gibi, kastı kuvvetli. Adam yanına girmeye korkarmış. Tövbe haşa yanlış anamayın da cinler olur ya dev cinler evet. periler, periler ülkesi. Hazreti Ali Efendimiz bir gün şeyler devler insan eti yermiş. Tamam mı? Zamanında Hazreti Ali eski zamanlarda insan eti bir dev varmış insan eti yermiş. Öyle insan eti yemiş, Bulduğu insanı alır yermiş. Ne busa yermiş. Hazreti Ali Efendimiz bunu küçük yaşta ana rahmında doğduğunda baş parmaklarını bağlıyor devlik baş parmağını dev bunu çözemiyorlar Hazreti Ali'nin bağladığı parmağı çözemiyorlar dev geliyor geliyor geliyor araştırıyor çözemiyorlar beni bu dertten kurtarın diyor parmağı ba bağlayıyor yiyemiyor artık elaya kesil diyoruz işte. en sonra Hazreti Muhammed Efendimizin yanına yaklaşıyor o ona şey diyor parmağını diyor bağlayanı göğsene hatırlan mı diyor Hazreti Ali Efendimiz çıkıyor onda aha diyor bu bağladı diyor bu çocuk bağladı diyor bu arada diyor. Hazreti Ali'denimiz diyor ki, tövbe edeceğim diyor. İnsan eti yemeyeceğim diyor. Buralarda diyor bir daha diyor insan eti yemeyeceğim, insanlara zulüm vermeyeceğim, işkence etmeyeceğim diyor. İnsan eti yemeyeceğim diyor, tövbe edeceğim diyor. Parmağımı çözeceğim diyor. Parmağını çöz diyor Hazreti Ali benim oğlum. Cüne tövbetti bir şeye deven. Alo. Alo. Alo. evet dev tövbe büyük Dev bir daha or, or, oraya yanaşamıyor. İnsan eti yiyor. mı küftana mı gidiyor. O taraflara gidiyor. Nerede okudun sen bunu? Hazreti Ali'nin faziletnamesini <gülüyor> fazileti Yine Hürriyet gazetesi verdi değil mi? Kitaplar vardı öyle bakıyordum. Hürriyet gazetesi vermedi. ya O başka yazarın bir yazarın kitabıydı. Ha, Bak sen, sen çok zekisin Serdar. Kaftana mı küftana gidiyor dev. Alo. Kimler ki dedi Tartışma var ama kim? Öyle mi? Çok heybetli görünüyor bu Zeynep amca. Zeynep abi. Öyle mi diyor? Çok heybetli görüntümüz var yani. Heybet demek yani bir aslan gürültüsü. Böyle hani kükreyecek bir aslan gürültüsü gibi. Öyle bir şey heybet var. Yalan söylemiyorum vallahi bak. La ilahe Gerçekten bak, bu gözünde öyleydi lan belki. Neydeyse ne bu dini din alimleri büyük oluyor yani. Onunla şeyler oluyor. Dinle uğraşan, dini okuyanlar bir güç kuvvet oluyor adamlar. Boşurmuyor. Sıradan bir insanda böyle bir görüntü yok. Bak bilekleri kalın. Benim bileğime bak, hanımın bileğine bak. Şuna bak Şöyle bilek olur mu? 30 yaşından bileğime bak. Çocuk bileği gibi. Ağanın bileğe bak, sıksa beni kırar atar. Maşallah de lan. Maşallah, Allah nazardan kurusun. Ben nazar ettiğin de yapayım. Allah kurban olduğum güç, kuvvet versin, sağlık, sırat versin. La ilahe illallah. Peygamberlerimizin yolundan ayırmasın. Hazreti Ali Efendimiz nail etsin. Allahu Ekber. Allah'ın aslanı. Hilayet padişahı.